Yararlı Sanat Arşivinde 524 numarada yer alan Queer Sport adlı iş bugünkü tartışmamız için bir başlangıç noktası olacak. Ben şimdi kısaca Queer Sport'u tanıtarak başlayacağım. Queer Sport 2012 yılında başlamış, bugün de devam etmekte olan bir sanat projesi. Projenin tanımı. E, aşırı rekabetçi, ticarileşmiş, kurumsallaşmış, politikaya bulaşmış, kapitalist ideolojinin bir mekanizması olarak toplumları küreselleştirme, normalleştirme kapasitesiyle öne çıkan spora eleştirel bir yaklaşım geliştirmek. E, bu mekanizmalara meydan okuyan, onun normlarına uymayan queer gençler ve trans bireyler için spor, stres dolu, moral bozucu, dramatik deneyimler üretiyor. Halbuki bir sanat olarak ele alınıp toplumsal bir laboratuvar ve mücadele alanında olarak düşünüldüğünde spor, günümüz toplumları için sosyal, kültürel ve politik deneyimlere ve yeniliklere alan açmadığına büyük bir potansiyele sahip. Queer Sport bir sergi, atölye ve konuşma tartışma imkanları yaratan e, ve bireyler arasında gerilim bireyler arasındaki gerilimlere yaratıcı çözümler getirmeye odaklanan bir uluslararası proje. Katılan sanatçıların ve toplulukların sergilediği işler, belgeler. Queer dışavurum yoluyla yaratıcı girişimlerin sporun normatifliğini nasıl sarsabildiğine işaret eden pek çok örnek sunuyor. Farklı coğrafyalardan, hareket alanlarından ve bağlamlardan gelmelileri ve farklı metodolojiler kullanmalarına rağmen hepsinin ortak noktası, sporu verimli, verili ve sabit tanımlı bir alan, alan olarak değil, sürekli sahip çıkılması, yeniden örgütlenmesi ve en önemlisi hayata geçirilebilir alternatifler sunması gereken bir alan olarak tanımlaması. Projenin amacı spor alanındaki mevcut düzeni ve ilişkileri sarsarak yerine daha kapsayıcı, farklılıklara yer açan, azınlıkların da sahipleneceği, katılım gösterici, özgürleşeceği yeni bir düzen yaratmak. Spor alanındaki cinsiyetçilikle mücadele eden bu proje üzerine konuşmaya başladığımızda aslında belki de basitçe spor alanında cinsiyetçilik derken neyi kastettiğimizi tanımlayarak başlayabiliriz. Sporda cinsiyetçilik... Derken ne gibi ayrıştırıcı mekanizmalardan bahsediyoruz Bayrış Bey? Ee, çok boyutlu bir cinsiyetçilik alanı ne yazık ki spor bugün. Özellikle popüler sporlardan bahsediyoruz. Yani popüler kültürün bir parçası olan sporlardan bahsediyoruz. Söz konusu olan Türkiye ise Türkçe konuşuyorsak şu anda o, bu konu tabii ki futbola gelip dayanıyor. Hı hı. Ee, boyutlu, çok boyutlu ve çok e, kurumsallaşmış bir cinsiyetçi kültürden bahsediyoruz. Küfür bunun herhalde hı hı. en kolay belirlenebilir olanı. Ama bundan, bundan ibaret değil. Ee, tribünler özellikle futbol tribünleri bir erkeklik imal yeri gibi gözüküyor. Hı hı. Ergen erkek çocuklarının ya da e, ergen erkek çocukluğunu unutmayan yetişkinlerin. Ergen kalmakta ısrar eden. Evet o içindeki ölmeyen maalesef öldüremediğimiz çocuğu ancak ergen ve e, maço bir kültürle e, ifade edebilen o ...kültürün sürekli yeniden üretildiği bir yer. Yani sadece küfürden ibaret değil işte... ...neyse o maço kültürün unsurları... ...işte adam gibi adam gibi sözler... ...cesaret, kavga, sertlik... ...şimdi bunun bir tribünde üretilen kaynağı var... ...bir de sahada buna... ...oyunun buna uygun olan bir yanı var. Bunu da maalesef göz ardı demiyoruz... ...haliyle çünkü kendisini daha çok savaş kavramlarıyla ifade eden bir şey spor işte kale kon şey köşe gönderi bayrak dikilen yer i̇şte, hücum savunma hücum savunma defans işte bütün bütün kavramları işte neredeyse top atışı hani topun kendisi bile bir savaş kavramı diyebileceğimiz bir alan ama tek boyutlu ve tek bir şekilde buna indirgediğimizde ...sanki hayatın önemli bir bölümünü görmezden geliyoruz. Bence bu hareketin de temel şeyi... ...sahiplenip yeniden kurgulamak diyor ya... <gülüyor> ...içindeki o cümleye dikkat çekmek lazım. Çünkü hepimizi... E, ...şöyle bir da var. Oyun, hani e, Huxinga'nın ...Homolidensi'nde referans vererek konuşursak... ...hani neredeyse... E, ...kültürden neredeyse değil... ...onun iddiası kültürden önce bir var olduğu. Yani minik kedi yavrularının... oynamasından. E, oyunla başlaması hayatın, oyunun her türlü alanda bir çekicilik yaratması, her türlü canlı varlık için bir e, referans noktası olması bizi oraya doğru çekiyor. Yani hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Bunlara sonradan farkına vardık. Yani türbün cinsiyetçiymiş, hı hı. bu oyunda tehlikeli sertlikler varmış. Yani hayata dair e, hiç ideolojik olarak sonradan dolanacağımız bir sürü şeyden önce oyunun da bir cazibesi varmış. Şimdi bütün bu yani öncesinde var olan şeyi şuna dönüyor. Bunu yapmak isteyenlerin de öyle olduğunu eminim. Ee, bu yararlı sanatın spor bölümüne dair o açılan başlığın. Bunun başka boyutları da var. Hı hı. Ama bence yapmak istedikleri temel şey şu. Sevdikleri bir şey var. O sevdikleri şey bir cinsiyetçi haleyle kaplanmış durumda. Hı hı. O haleyi kırmak ya yani da o e, kozayı e, yırtmak gerekiyor. Ve oradan başka bir şey çıkartmak gerekiyor ki o sevdiğimiz oyun bizim de olabilsin. Yani sizin dediklerinizden anladığım kadarıyla aslında yapısal bir yanı da var spor yapma halinin cinsiyetçiliğe yönelten insanları. Ee, sadece cinsiyetçi bireylerin spor yapması değil sporun şu anki haliyle oynanan haliyle var olan haliyle bir tür cinsiyetçilik üreten yapıya da sahip olduğundan bahsedebiliyoruz. Cinsiyetçilik üreten yapıya bir daha eklersek ee, daha güzel oluyor cümle. Yani cinsiyetçilik <gülüyor> üreten bir yapıya da sahip. Çünkü aynı şekilde bunların tersini üreten yapıya da sahip. Yani... Mesela e, dayanışmanın, eşitlik duygusunun, bir aradalık du duygusunun. Yani takım kavramı dediğiniz şeyin güçlüyle güçsüzün aynı hedef için. Yetenekliyle yeteneksizin aynı hedef için. Yani aynı derecede olmayan yeteneklerin <gülüyor> aynı sonucu yaşadığı. Bu <gülüyor> açıdan da bakıldığında başka değerlerin de üretilmesi için çok kolay referans gösterilebilecek. E, Goliath, e, Dav Davut meselesinin pek çok... Referansının olduğu yani güç, güçsüzün güçlüğü devirdiği <gülüyor> pek çok referansın olduğu da bir alan ama evet yapısal olarak bunları da üreten bir alan ee, ama yapı bozumuna uğratılabilecek bir alan. Peki her spor dalı için aynı ölçüde geçerli <gülüyor> mi bu söylediklerimiz? Yani futbolda çok bariz bir şekilde işte cinsiyetçi küfürleri tribünde duyabiliyoruz ya da saha içinde cinsiyetçi pratikler sözler söylemler var işte kadınların futbola dahil olmasına dair. Erkeklerin kendi ayrıcalıklarını korumaya dair büyük endişeleri var. Bu cinsiyetçi sözlemlerle dile getiriliyor. Peki diğer sporlar için ya da her spor için bu kadar geçerli mi? Her spor için bu kadar görünür mü cinsiyetçi pratikler? Buradaki olay popülerleşmeyle ilgili bir şey. Yani popülerleşmeye başladı. Şöyle anlatayım basketbol seyircisi. Mesela kadın basketbol seyircisi. Eskiden beri tribüne salonlara gelen bas, basketbol seyircisi. Futbol seyir, tarafları istemiyoruz diye bir tezahürat yaptığı dönem vardı. Yani çünkü onlar popülerleştikçe onlar geliyor ve... Aslında o tam da o hani oyunu bilmeyen başka bir şeyi yönelen bir kitlenin oraya gelmesinden duyunan rahatsızlığın ifadesiydi. Ama sahada oynanan oyun fizik fiziğe mücadele içerdiği zaman mesela voleybol neden kadın sporu olarak bilinir? Neden kadınlar küçücük kızlar voleybola yönlendirirler? Çünkü temas olmadığı için yani bunlar da aslında gizli başka bir yerden üretilen cinsiyetçiliği <gülüyor> sağlıyorlar aslında. Hani kızlar voleybol erkekler futbol. Şimdi bu da bir kalıp. Bu kalıbın da kırılması lazım olan bir kalıptan bahsediyoruz. Ama diğer sporlarda futbol kadar fizik mücadele, birebir mücadele basketbolda da var. <gülüyor> Handbolda da var. Ee, ama bunun tezahürleri var mı? Türkiye yani söz konusu olan Türkiye eğer dünyaya bakacaksak handbol için Almanya'ya bakmamız. Ve Almanya'da orada üretilen e, söyleme bakmamız lazım. Bildiğim kadarıyla popüler olan her yerde bunu görüyoruz. Yani tabii fiziksel temasın daha yoğun olduğu, rar gibi Amerikan futbolu gibi sporlar için cinsiyetçinin belki daha yoğun olduğunu bile söyleyebiliriz Söyleyebiliriz. Ee, peki e, sporda cinsiyetçiliği önlemek için, queer spor örneğinde olduğu gibi yapılacak müdahaleler e, kısa vadede dönüştürücü bir güce sahip mi? Ee, ben biraz karamsarım bu konuda. Ben ee, biraz daha hani Gramsci'nin hegemonya kavramından yola çıkarsak hı hı. hegemonyayı çatlatacak bir ee, filizlenmeyi yaratamadığımız takdirde hı hı. Oradaki blok net bir şekilde durup biz arkada hayır böyle bir şeyler de mümkün dediğimiz zaman hı hı. ben ondan çok olamıyorum Bu bizi mutlu ediyor gibi geliyor sadece. Evet böyle bir alan var diyoruz. Mesela deneyimler oldu. Geçen sene Kadıköy'de Kuyur Spor Festivali gibi bir şey yapıldı. Hı hı. Sadece o değil. Pek karşılık diye güzel bir organizasyon var. Karma takımlar oynuyor. Hı hı. Bunlar falan onları da konuşuruz. ama Bunlar çok önemli adımlar. Ama bence e, bilmiyorum belki daha modernist bir adam olarak daha makro daha gerçekten var olabildiğimiz öyle olanlara gösterebileceğimiz türbündeki yapıyı kırma eylemi olduğunu bütün herkese duyurabilecek e, tavırların daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bu da çok büyük makro şeyler olmak zorunda değil. Yaratıcılığın sonu yok. <gülüyor> e, Almanya'da e, bazı kulüp taraftarlarının mesela gay taraftar grupları var. E, onlar baya pankart açarak oradalar. Ve artık oradalar. Yani kimse onlara bunlar ne diyemiyor. Yani bunlar çok iyi darbeler, sağlam darbeler. <gülüyor> Türkiye'de tabii daha çok zor olan şeylerden bahsediyoruz. Ama var kökenleri. O zaman iki tür müdahale imkanı var gibi anlıyorum. Ben yani Bir tanesi aslında daha izole, marjinal alanlar yaratmak. Cinsiyetçiliğin girmesine izin verilmeyen alanlarda sporu yapıyor olmak. Evet. İkincisi de ana akım. Hakim, popüler olanı dönüştürmeye yönelik müdahaleler. Ne Siz güzel. Ikincisinin, ne ikincisinin daha ehemmiyetli olduğunu... Ya da ikincisinin daha etkili olabileceğini düşünüyorsunuz. Evet. E, yani birinciyi göz ardı etmeden, onun önemini unutmadan... ...çünkü sonuçta öyle bir tür ülkede yaşayan hale geldik ki... ...artık küçük adacıklarımızdan başka tutunacak çok şeylerimiz yok. O yüzden birinciden vazgeçemeyiz. Hı -hı. En azından kendimizi oralarda daha iyi hissetmeyi hak ediyoruz. Hı -hı. Ama değiştirici, dönüştürücü bir etkiye sahip olması... ...çünkü yararlı sanatın böyle bir... E, ...bence çıkışında böyle bir mantık var gibi görünüyor. Yani bir şeyin yararlı hale gelebilmesi için bir kamusal fayda yaratmanız lazım. O kamusal faydaya dönük bir hamlenin de imkanlarını araştırmamız lazım. Birincisiyle ilgili fena değiliz. Yapıyoruz bir şeyler. İkincisiyle ilgili kötüyüz. O zaman kısa bir şarkı arası vererek programımıza devam edelim. Ne dinliyoruz şimdi? Ne dinliyoruz? İlginç bir grup. Anna May Ketterit diye bir Alman üçlü grup. Böyle bir apartmanın tepesinde Roxanne e, Meşhur Sting'in Roxanne şarkısını Kavurlamışlar Genç kuşaklar e, belki biliyordur ama Çok ortalıkta yok Açık radyoda müzik çalmak zor iştir biliyorsun <gülüyor> Belki bilmeyenleri duyuruz diye e, Bunu istedim tamam, Şimdi onu dinliyoruz sen Another boy. Merhaba açık radyo dinleyicileri. Yaralı Sanat Arşivi programında gazeteci ve spor yazarı Erten Ertan'la beraber sporda cinsiyetçilik ve sporda cinsiyetçiliğe sanat içinden müdahale imkanları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde sporda cinsiyetçiliğin görünür olduğu pratikler, Türkiye'den örnekler ve bunun popüler spor dallarındaki e, örneklerini konuştuk diyebiliriz. Şimdi ikinci bölüme ben e, bir soruyla başlamak istiyorum. Özellikle futbolla ilgilenen uluslararası kuruluşlar FIFA gibi, UEFA gibi... ...ırkçılıkla mücadeleyi oldukça ciddiye alıyorlar. E, sık sık bununla ilgili kampanyalar, hatta ünlü futbolcuları da dahil eden kampanyalar düzenlemekteler. E, pankartlar oluşturmaktalar oyuncuların taşıdığı. Sizin bildiğiniz bu kurumlardan yani futbolun resmi yapılarından kinsiyetçilik ile mücadeleye dair bir e, çaba var mı? Bu gündemde mi? Ee, şimdi FIFA, UEFA gibi yapılar e, gereğinden fazla büyük, gereğinden fazla resmi e, yapılar ama etkili oldukları da aşikar o yüzden onların yapabileceği herhangi bir şeyin bir şeyleri değişti, dönüştürme etkisi var, ıkçılık meselesini özel olarak seçmelerinin bir nedeni var, ıkçılık dünyada meşru, e, mücadelesi meşru belki iki, iki, üç kavramdan bir tanesi yani işte şiddet ...Irkçılık, daha sosyal olan bir alanda ...ve spor alanlarında sıklıkla görülen bir şey. Hı hı. O yüzden kolay sahipleniyorlar. Karanlık yapılardır mesela hem FIFA hem UEFA. O yüzden böyle pol politik... ...doğruculuğu artık... Pol e ...öyle bir hale getirmişler dedik ya... ...hareket alanı çok sınırlıdır. Hı hı. Ama... ...buna rağmen mesela son zamanlarda... ...çok yükselen, özellikle son on yıldır... ...iyice dayatılan bir şey var. E kadın futbolunun... bir ...dünyanın her yerinde daha iyi hale getirilmesi... ...üzerine kampanyalar. Evet. Eskiden FIFA büyük bir organizasyonla ilgili bir film yaptığında ya da futbolu sevmek üzerine bir film yaptığında hep büyük yıldızları futbol erkek yıldızlarını görürdünüz. Kadın yıldızlarını da görüyorsunuz artık. Onlar da o filmlerin bir parçası haline geliyor. Bütün kadınlar ligleri dünyanın her yerinde özel destek görüyor. Kadınlara dair futbol projeleri her iki taraftan fon alıyor. Hem UEFA hem, hem FIFA'dan. Hatta... E, dedikodu bölümüne e, söyleyeyim. Bir dönem Türkiye'deki federasyonların bazıları kadın futbolu bütçesini başka bütçelere ayırmakla suçlanıyorlardı. Öyle hani hakikaten bütçe veriliyor. <gülüyor> Mecbursunuz. Bu kalemlerden biri olun. Mesela Kadınlar Ligi olmayan e, federasyonlar UEFA'da e, yakın dönemde hatta galiba tam çıkmadı ama çıkacak. Artık UEFA üyelikleri problemli hale gelecek. <gülüyor> yani bunlar mecburiyet haline geliyor. Eee daha queer değil ama cinsiyetçiliğin e, feminizm bakış açısı olarak görürsek yani kadın futbolunun özel desteği anlamında e, çok ciddi bir şey var. E, hamle var. Bunun birkaç nedeni var bence. Bir tanesi son derece kapitalist bir neden. Yani dünyanın yarısına hitap etmek yerine tamamına hitap etmek istiyorlar. E, ikincisi ne olursa olsun e, o hani erkeklik hali tribündeki Şiddete meyyal bir şey. O yüzden onu biraz e, çeşitlendirmek istiyorlar. Yani Hı. kadınlar da gelsin. Çünkü Türkiye'de de çok, tribüne gidenlerin çok iyi bildiği bir etkidir bu. Hı. Yani herhangi bir o tribün bloğunda kadın olduğunda küfürler azalır. Hı. Bu dünyanın her yerinde geçerli bir kural muhtemelen. Hani o, o etkiyi de kullanır. Ama ne olursa olsun olumlu bir şey. Tabii, tabii. Öyle ya da böyle kadınlar daha fazla yer alıyorlar. Hatta e, kadın futbolu da kalite olarak da giderek çok yükseliyor. Öyle böyle değil. Mesela e, benim çok sevdiğim bir şey. Biz Eurosport'ta çok fazla veriyoruz kadın futbolunu. <gülüyor> kadın futbolunu çok takip edenlerin deneyimlediği şeyler var. Mesela kadınlar futbolu e, hakeme itiraz etmiyorlar. <gülüyor> e, daha da yanışmacı oynuyorlar. Çalım çok daha az. Bireysel e, şeyler, e, tavırlar çok daha az. Daha böyle bir takım olgusu daha iyi. E, bunlar böyle sanki bu da var der gibi. Yani önemli bir başka boyutta kazandırarak... Gelen bir şey gibi ve daha çok yeni kadın futbolu. İlk Dünya Kupası 1990'larda düzenlendi. Daha 25 sene olmayan, 91 galiba 25 seneyi yeni geçtiğimiz. Ee, bir şeyden bahsediyoruz. Tam bu noktada belki anlamlı bir soru. yani Sporun kadınlar ve erkekler branşlarında ikili bir cinsiyet formunda düzenleniyor olması ile ilgili. Ee, bu işte var olan cinsiyet, e, toplumsal cinsiyet e, yönelimlerini ikili bir e, gruba indirgeyen bir yapı. Aslında cinsiyetçiliği bir şekilde belki de yeniden öğreten bir yapı bu haliyle. Bunun zaman zaman muğlaklaştığı bu ikili yapıya müdahalelerin olduğu bunu yıkmaya dair müdahalelerin olduğu anlar var. Benim hatırladığım bir örnek İtalya'da Osteria de Miracoli takımı Amatörlük'te mücadele eden bir takım İsveçli bir kadın futbolcuyla sözleşme imzalıyor. Bir erkek takımı erkek futbol takımı. Bir kadın futbolcuyla sözleşme imzalıyor ve ilk 11'de çıkacağı maç öncesi kadın futbolcunun da Nicoletta Colitti. E, hakem e, kadın futbolcunun lisansını alıp federasyonun izni olmadığı gerekçesiyle oynamasına izin vermiyor. E, sonrasında aslında Perugia'nın başkanı bir ara böyle bir şeyin yetenmişti. Vakti zamanında deli bir başkanı vardı. Evet, evet Kaddafi'nin oğlunu falan evet. oynatmıştı takımda. Evet. E, bu karma takımlar fikriyle ilgili, yani profesyonel sporda karma takımlar fikriyle ilgili ne düşünüyorsunuz siz? E, bence çok e, besleyici ve önü açık bir alan. Ee, aslında çok yeni bir şeyden bahsediyoruz. Sporun örgütlenmesi dediğiniz modern sporun örgütlenmesi ve popüler kültür alanına tırnak içinde çıkması ya da işte inmesi <gülüyor> popüler kültürlerde görüyorsanız. Ee, e, den sonra başlayan bir dünya bu. Yani spor hep popüler. Ama hiç popüler kültür alanında değil. Yani insanlar Hı. gidiyorlar televizyon yok. Yani genel yayın dünyası dediğiniz şu anda dünya kupası filanleri milyon, milyarlarca izleniyor. Şimdi bu sürecin yeni olduğu için bunların hepsi bence ilk tepkiler. Bu tepkiler elbet kırılacak. Şöyle bir örnek vereyim. Kadir Hasta Spor Medyası dersi veriyorum. Dersin önemli bir, bir dersi de, de şunu yapıyoruz. Cinsiyetçilik başlığı altında 1950 Dünya Kupası'nın 54 pardon Dünya Kupası'nın final görüntülerini gösteriyorum. Erkekler Dünya Kupası'nın. Meşhur Macar takımı vardır efsanevi onların olduğu puşkaçlar falan. Ka Almanya'nın kazandığı bir final. Bu ilk Dünya Kupası'ndan 24 yıl sonra yapılan Dünya Kupası. Sonra da 1991 dedik ya ilk Dünya Kupası. 2015 Kadınlar Dünya Kupası finalini gösteriyorum. Yani ilk Kadınlar Dünya Kupası'ndan 25 yıl sonra aynı şekilde yapıyorlar. Hangisi daha iyi dediğimde çocukların hepsi kadınlar daha iyi oynuyor diyor. Çünkü görünen ortada. Hakikaten öyle. Yani bu şu demek. Kadın hakikaten demin söylediğiniz gibi cinsiyetçiliği yeniden üretmeyen... ...ikiye indirip yeniden üretme mantığını da bozacak... Ee, bir alan açılacak bunun ilk şeyi e, ...özellikle özellikleştisaf sporcuların bunu açıklamaya başlaması 10 evvel hiç düşünmediğimiz şeyler Hatta işte e, hiç sa bir belger çok ismi çok zor ee, bir Alman futbolcu açıklamıştı bıraktık şu anda şu ana kadar hep bıraktıktan sonra açıklıyorlar hı hı. aktifte daha yok aktif oynarken açıklayanlar ama onun söylediği şeyler çok güzeldi ve çok vurucuydu hani topa sert vuramaz falan diyorlar. En iyi şutları ben atıyordum diyor. <gülüyor> Şimdi bunlar gelecek. Bu bu dalga, dipten gelen bir dal var olan bir şey bir yerlere yansıyacak. Zaten olduğu için bence çok yakın zamanda bunlar kırılacak diye düşünüyorum. Ama e, bu, bu kırılmanın başlangıcının Türkiye'de olduğunu söylemek zorundayım. <gülüyor> ben de tabii şeyi hatırlıyorum. Yani bu bir yapına nasıl katı ve şiddetli bir yapı olduğuna dair bir örnek. Graham Lesso, İngiliz futbolcu uh -huh. Chelsea'de oynarken bir anısını anlatıyordu. Orada Guardian gazetesi okuyan tek futbolcuymuş. Guardian biraz daha sol eğilimli. Daha uh -huh. entelektüel insanların meynrettiği bir gazete olarak. Lesseau'nun gazete okuması, Guardian gazetesini okuması arkadaşlar arasında eşcinsel olduğu söylentisine yol açmış. Yani <gülüyor> bu kadar e, şey e, katı ve şiddetli bir yapı aslında. Hızla burada. yeri gelmişken burada Ali İbrahim Dinçtağ'ı da anmak lazım. Hakem olup. Eşcinsel olduğunu açıklayıp <gülüyor> aktif hem de hakemken bunu bu sorunu yaşayan birisi olarak çok önemli bir simge. <gülüyor> bu demin söylediğine dair işte futbol hakikaten özellikle zor bir alan. Çünkü mesela müzikte de yani şöyle söyleyeyim Metin Yıldız diye çok iyi bir teknik direktör vardır. O da klasik müzik dinliyor diye senfoni Metin ismini takıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Programımızın sonuna doğru gelirken belki son olarak bir iki noktada e, Türkiye'den e, cinsiyetçi pratiklere dair bir karşı çıkış olarak örgütlenmiş girişimleri listeleyebiliriz. Duyanların ilgisini çekebilir diye bildiğinizden. Geçen sene Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle işte bir kuyur spor festivali olmuştu. Karşılık olm hala devam ediyor. Her sene buna dair etkinlikler yapıyorlar. Buna bazı kadın grupları, trimin grupları çıkmaya başladı. Kadınlar e, ve hakikaten bütün... Ee, toplusal cinsiyet anlamındaki bütün kesimlerin spora dair sözü yükselmeye başladı. Umarım yani memleket şu aralar dünyanın en güzel memleketi değil ya. Hı hı. Bunun imkanlarını daha çok görürüz de biraz daha yaşamayı e, güzel kılar. Çok teşekkür ediyorum Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.